120. Bölüm Nadir Yahudilerinin Medine'yi terk etmeleri üzerinden iki ay kadar bir zaman geçmişti. Cemazeyle ayında Medine'ye gelen bir tacir, Muharip ve Gatafan kabilelerinin Müslümanların üzerine yürümek üzere toplanmakta olduklarını bildirdi. Durum, Peygamber Efendimiz'e haber verildi. Kısa zamanda toplanan 400 yahut 700 kişilik ordu Peygamber Efendimiz'in komutası altında yola çıktı. Medine'de namaz kıldırma vazifesi Osman bin Affan'a verilmişti. Zahmetli bir yolculuk sonunda Gatafan kabilesine ait bir grupla karşı karşıya geldiler. İki taraf birbirini uzaktan seyretmekteydi. Bu arada öğle namazı vaktinin girmesi, müminleri peygamberler imamının ardında saf haline getirdi. Seferin verdiği yorgunluğa rağmen, Yüce Mevla'ya kulluk borçlarını yerine getirdiler. Bu arada Gatafanlılar, Resulullah Efendimizin ardında saf bağlayan müminlerin, ellerinden silahlarını bıraktıklarını, muntazam hareketlerle yatıp kalktıklarını gördüler. Öyle ki hiçbir Resulullah Efendimiz yattığı zaman ayakta kalmıyor yahut o ayaktayken oturmuyordu. Bu hal onların hoşlarına gitti. Müslümanları böyle bir ibadet anında bastırıp dağıtmak zor olmazdı. Keşke onların böyle bir iş yapacaklarını evvelden bilseydik. Onlar günde beş defa böyle ibadet yapıyor... Bir dahasını bekleyelim. Bekleyelim ve hazırlık olalım. Bu defa elden kaçırırsak iyi bir iş yapmış olmayız. Gatafanlılar böyle konuşurken, Cibrili Emin gelmiş, Rabbül Alim'in tarafından gönderilen fermanı, Yüce Peygamber'in kalbine vahyediyordu. Yeryüzünde sefere çıktığınız zaman, eğer kafirlerin size fenalık yapacağından endişe ederseniz, Namazdan kısaltma yapmanızda size bir vebal yoktur. Şüphesiz ki kafirler sizin açıkça düşmanınızdır. Sen içlerinde bulunup da kendilerine namaz kıldırdığın vakit onlardan bir kısmı seninle birlikte namaza dursun. Silahlarını da yanlarına alsınlar. Onlar da ihtiyat tedbirlerini silahlarını alsınlar. Küfredenler sizin silahlarınızdan ve eşyanızdan gafil olmanızı ve böylece size baskın vermelerini arzu ederler. Eğer size yağmurdan bir eziyet olursa yahut hasta olursanız silahlarınızı koymanızda size bir vebal yoktur. Fakat bütün ihtiyat tedbirlerini alın. Hiç şüphe yok ki Allah kafirlere hor ve hakir edici bir azap hazırlamıştır. Artık namazı bitirdiğiniz vakit ayaktayken, otururken ve yanlarınız üzerine yatarken Allah'ı hatırlayın. Sükun ve emniyet haline geldiğiniz vakitse artık namazı dosdoğru kılın. Çünkü namaz, müminler üzerine vakitleri belli olan bir farz olmuştur. Bu ayetler müminlere okundu. Salat-ı Hav, korku namazı adı verilen bu ibadeti nasıl yerine getirecekleri tarif edildi. Nihayet ikinin namazı vakti geldi. Müminler de, mümin olmayanlar da heyecan içindeydiler. Bir kısmı o güne kadar alışa geldikleri namazı yepyeni bir biçimde kılacaklarını düşünüyor, diğer bir kısmı da ibadet halinde olan müminlere yapılacak baskın vaktinin gelip çattığının sevincini yaşıyorlardı. Her iki tarafı da ayrı bir heyecana sürükleyen ezan, Bilal'in sesinden dinlendi. Artık saldırının başlaması bir an meselesiydi. Eller kılıçların kabzalarını bir daha buldu. Birbirine zaferi müjdeleme hevesiyle dolu gözler bir daha bakıştı. Bir tarafta peygamberler İmam Efendimiz öne geçti ve namaza durdu. Fakat askerlerin hepsi gelmedi. Bir kısmı yüzleri düşmana dönük halde beklerken, diğer kısmı Resulullah Efendimizin ardında, ve silahları yanlarında olduğu halde namaza durdular. Nebi Ekrem Efendimiz ruku ve secde etti, ikinci rekata kalktı. Efendimizle birlikte ruku ve secde eden müminler, kendi başlarına ve kısa yoldan bir rekat daha kılarak selam verdiler ve hemen geri çekildiler. Düşmana karşı beklemeye başladılar. Bu defa namazlarını kılmamış olanlar geldiler ve Peygamber Efendimizin ardında namaza başladılar. Onlar da bir rekat namaz kıldılar. Efendimiz selam vererek namazı bitirdi. Diğerleri kalktılar. Bir rekat daha kılarak selam verdiler. Böylece her iki grupta bir rekatını Allah'ın Resulü Efendimizle, bir rekatını da kendi başlarına olmak üzere ikişe rekat namaz kılmış oluyorlardı. Cenab-ı Mevla'nın emri yerine getirilmiş, namaz kısaltılmış, düşman karşısındayken dahi olsa, onun kulu olma prensibi ihmal edilmemişti. Gatafanlılar bu durumu uzaktan şaşkın halde seyrettiler. Böyle bir tedbirin alınacağını hiç düşünememişlerdi. Namazda bile bu derece tedbirli davranan insanlara karşı ne yapılabilirdi? Durup dururken tehlikeye atılmanın, yok yere can pazarına girmenin manası yoktu. Bu düşüncede olanlar birer ikişer dağılmaya başladılar. Artık çözülme başlamıştı. Kısa zaman sonra müminler karşılarında çarpışacak kimsenin kalmadığını gördüler. Dönüş başladı. Dağılan düşmanı takip etme yolu tutulmadı. Peygamber Efendimizle birlikte sefere çıkmış bulunan Cabir bin Abdullah, iyi bir deveye sahip olamamanın ne demek olduğunu bu seferde pek güzel anlamıştı. Arkadaşları rahat rahat Medine yolunu tutmuşken yürümekten ziyade yürümeme hevesinde bir deve ile yol almak arzu edilen bir şey sayılmazdı. Hele bir de Cabir gibi yeni evli bir delikanlı için. Cabir e kalsa arkadaşlarından daha evvel Medine yolunu tutacak bir an önce evine yuvasına kavuşacaktı. Ama ne yaparsın ki deve onu gittikçe geri bırakıyor ardından gelenler birer birer Cabir'i geçip gidiyorlardı. Elindeki sopayı ara sıra devenin sırtına indiren Cabir bazen dayağın da işe yaramadığını özellikle bu yolculukta öğrenmişti. Deve sırtına inen değnekleri hissetmez değildi fakat yine de kendi üslubu üzere canı istedikçe adım atıyor. Sen salla başını ben bilirim işimi dercesine Cabir'i çileden çıkartacak bir tempoyla yürüyor sadece bildiğini okuyordu. Son birkaç sopayı da indiren Cabir artık burnundan soluyacak hale gelmişti. Bütün kanı beynine fırlamış bulunuyordu. Neler oluyor ey Cabir, Cabir'in dünyası değişiverdi sanki. Bu ses? Evet bu sesi tanımamak olmazdı. Gücünün tükenmek üzere olduğunu hissettiği bir anda imdadına yetişildiğini anlatan bir sesti bu. Anındaki terleri sildi. Şu deve arkadaşlarımdan geri bıraktı beni bir Allah. Çöktür onu. Cabir indi. Deveyi ıhtırdı. Resulullah Efendimiz de kendi devesini ıtırdıktan sonra ve şu elindeki sopayı ve Cabir'in uzattığı sopayı aldı. Devenin arkasına birkaç defa vurdu, sonra Cabir'e döndü. Hadi, bin devene. Cabir bindi. Birlikte yola çıktılar. Deve bir anda değişivermişti. Yola çıktı çıkalı Cabir'e ter döktürmek için inatlığın her çeşidini deneyen deve sanki bu değildi. Resulullah Efendimiz devesiyle yarışırcasına yol alıyor, koşar adımla ilerliyordu. Cabir, Nebi Ekrem Efendimiz'e şükran duygularının süslediği gözlerle baktı. Bu bakışlarda şu ifadeyi okumak mümkündü. Ey Allah'ın şerefli peygamberi! Sen olmasan Allah'a giden yolda kalacak, şaşıracaktım. Sen olmasan Medine yolunda perişan olacaktım. Teşekkür ederim. Bu deveyi bana satar mısın ey Cabir? Hayır ya Resulallah satamam. Hediye ederim. Olmaz. Sat onu bana. Peki bir fiyat ver o halde. Bir dirhem alayım. Olmaz ey Allah'ın peygamberi. O zaman aldanmış olurum. İki dirhem vereyim. Olmaz. Olmaz resul Ekrem Efendimiz fiyatı artırıyor, Cabir olmaz diyordu. Peki bir okuyuya 40 dirhem verebilirim. Gerçekten bir okuyuya vermeye razı mısın ya Nebiyallah? Evet. O halde deve senindir. Ben de alıyorum. Ancak Medine'ye kadar deveye binme hakkım olsun. Medine'ye varınca teslim edeyim. Peygamber Efendimiz bu isteği kabul etti. Beraberce ilerlemeye başladılar. Daha evlenmedin mi ey Cabir? Evlendim yani bir Allah. Dul mu kaldın bekar mı? Dul kaldım. Bekar bir kız alsan olmaz mıydı? Birbirinizle gülüşür oynaşırdınız. Ey Allah'ın peygamberi, biliyorsun babam Uhud günü şehit oldu. Yedi tane kız kardeşime bakmaya mecbur oldum. Bu sebeple onları görüp gözetecek, bir arada tutabilecek bir hanımla evlenmeyi uygun buldum. İsabetle bir iş yapmışsın. İnşallah sonu iyi olur. Hele bir sırara gelelim, emrederiz bir deve kesilir. O gün orada kalırız. Hanım da geldiğimizi duyar, sana yastıklar döşer. Cabir, nerede o talih der gibi başını salladı. Vallahi yastığımız bile yok yani bir Allah. Olca dedi yüce peygamber ve ilave etti. Evine vardığın zaman tedbirli davran, Allah'tan hayırlı evlat iste.'' Nihayet sırara geldiler. Peygamber efendimiz deve kesilmesini emrettiler. O gün orada kaldılar. Daha sonra tekrar yola çıkıldı. Cabir, Resulullah efendimizin izniyle ordudan ayrıldı ve Medine yolunu tuttu. Evine vardığı zaman olanları hanımına anlattı. Resulullah efendimizin tavsiyesini bildirdi, kadın bunları dinledi. Efendimizin emir ve tavsiyesi başımın üzerinedir cevabını verdi. Medine'ye ulaşan Efendimiz sabahleyin evinin kapısının önüne çöktürülmüş olan bir deve görünce neler olduğunu sordu. Cabir getirdi bu deveyi dediler. Cabir nerede? Hemen şurada. Seslendiler. Cabir geldi. Peygamber Efendimiz Bilal'e döndü. Cabir'e bir oküye ver dedi. Cabir Bilal'e gitti. Bilal fazla fazla ölçtüğü bir oküyeyi ona teslim etti. Cabir iyi bir satış yaptığı düşüncesiyle oradan ayrıldı. Fakat fazla uzaklaşmadan Resulullah Efendimizin kendisini tekrar çağırdığını duydu ve döndü. Acaba beğendi de ondan mı çağırdı düşüncesi gelip geçti. Buyur ey Allah'ın Resulü. Tut devenin yularını ey Cabir. Bu deve benim sana hediyemdir. Cabir kulaklarının yandığını hisseder gibi oldu. Ne düşünmüş ne ile karşılaşmıştı. Teşekkür ederim ey Allah'ın Peygamberi. Daha sonra devesinin yularını tuttu ve evine doğru yürüdü. Ödenen para az sayılmazdı. Ayrıca Cabir bu paranın değerini henüz anlamış da değildi. Cabir bu parayı o gün ayrı bir yere koydu. İleride onun bir bereket kaynağı olacağını bilerek değil, Efendisinden gelen bir ikram olduğu için. İhtiyacı oldukça o paradan aldı aldı harcadı. Zaman ilerledi, Efendimiz dünyaya veda etti. Onun şerefli halifeleri birer birer devirlerini tamamladılar ve ahiret alemine göçtüler. Cabir 40 yılı aşan bir ömür boyu bu parayı aziz peygamberinin özel bir ikramı olarak harcadı. Her defasında efendisiyle yaptığı rika yolculuğunu hatırladı. Yolculukta yürümez olan deveyi büyük peygamberin onun yürütmesini hatırladı. Nihayet bir gün tarihe İğrenç bir leke olarak geçecek olan Hare olayı meydana geldi. Yezid'in emriyle Medine'ye saldıran, kan döken, Mescid-i atları için ahır olarak kullanan, bakire olduğu bilinen yüzlerce genç kızı hamile bırakarak giden uğursuz ordu, Medine şehrini yağma etti. O gün, Cabir'in tükenmez hazinesi de onların uğursuz elleriyle alındı. Muhacirlerden ve Ensardan karşı çıkanları öldüren, edepsizliğin her çeşidini yapan bu ordu elbet söz dinlemeyecek, bu paraları Resulullah Efendimiz aziz bir hatırası olarak saklıyorum dokunmayın demenin manasını bile bilmeyeceklerdi. Selman için dikilen fidanların biri hariç hepsinin tuttuğu görülmüştü. Peygamber Efendimiz bu durumu memnuniyetle karşıladı. İçlerinden sadece bir tanesi tutmamıştı. Kim dikti bunu? Ömer dikti. Yüce Peygamber o fidanı çekti çıkardı tekrar dikti. Aradan birkaç gün geçince onun da tuttuğu görülecek. Hatta bu fidanlar hemen o yıl meyvelerini verecekti. Geriye kalan kırk okeyi altının ödenmesi için Selman'ın bir müddet daha beklemesi gerekiyordu. İÇKİLİ bir SOFRA Bir gün Abdurrahman bin Av, arkadaşlarından bir kısmını akşam yemeğine davet etti. Yemek yenildi. Bu arada sunulan içki kadehleri ardı ardına boşaltıldı. Her biri çakır keyif olmuşlardı. Namaz vakti girdiği zaman, imam olarak öne geçirdikleri kişi, Kafirun suresini okumaya çıktı. Fakat beceremedi. De ki, ey kafirler, ben sizin taptığınız putlara ibadet etmem ayetinden sonra şaşırdı. Halbuki biz, sizin taptıklarınıza ibadet ederiz anlamına gelen bir cümle giriverdi Arya. Cemaatten, Olmadı, yanlış okundu diyenler oldu. Olmadı ama namaz bu şekilde sona ermiş bulunuyordu. Sabah olup da geceki olayı uyanık bir zihinle düşünme imkanını bulanların yüzleri kızardı. İçlerini bir pişmanlık bürüdü. Ne yapalım oldu bir kere. Sarhoşluk diyemediler. Olay etrafa yayıldı. Üzücü haberi duyan Ömer İbni Hattab, Allah'ım bize açık bir hüküm bildir diye niyaz ederek, Resulullah Efendimiz'in yanına vardı ve durumu anlattı. Üzücü bir olaydı. Fakat Resulullah Efendimiz bu konuda kendiliğinden bir şey söylememeye çalışıyor, konuyu Cenab-ı Mevla'nın vahyinin halletmesini bekliyordu. Nitekim çok geçmeden allah Teala fermanını şu ayetle gönderdi. ''Ey iman edenler! Sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın.'' Resulullah Efendimiz bu ayeti özellikle Ömer İbni Hattab'a okudu. Çünkü bu konuda kendisine başvuran oydu. Hazret Ömer neticenin kendi tabiatına uygun şekilde halledilmesini bekliyor. İçki kesin olarak haramdır denilmesini istiyordu. Bıçak gibi kesip sonucu açıkça belleden bir emrin gelmesini bekliyordu. Sarhoş olduğunuz zaman ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmayın emrinin bir manası da şarap kesin olarak yasaklanmış değildir demekti. Canı isteyenlerin bu ayete dayanarak içme imkanlarını aramaları mümkündü. Hz. Ömer, Resulullah Efendimizin huzurundan, Allah'ım bize açık bir hüküm gönder niyazıyla ayrıldı. Kullarının her halini pek iyi bilen Yüce Mevla, her konuda olduğu gibi, içki hakkında da güç yetirebilecek bir hüküm getirmeyi murat ediyordu. Bu sebeple, kesin hükmün bildirileceği zamanın gelmesi lazımdı. Emir, derhal Müslümanlar arasında yayıldı. Bilal, Medine'nin sokaklarında, sarhoşken ne söylediğinizi bilinceye kadar namaza yaklaşmanız haram kılınmıştır diye ilanat yaptı. Bir kısım müminler, ''Demek Rabbimiz sarhoş olanı huzuruna bile kabul etmiyor. Bırakmak lazım bunu.'' diyerek tevbe etmişler, içmeme kararı vermişlerdi. Bununla beraber yatsı namazını kılar kılmaz birkaç bardak hurma şarabını midesine indirenler hala vardı. Sabah namazıyla öğle namazı arasındaki uzun zamandan istifade ederek içenler de bulundu. Bu yolu tutanların sayısı da 3-5 kişiden ibaret değildi. Aydınlığa Doğru programımızın 120. bölümünü dinlediniz.